sevgili baba. Geçenlerde bir kez senden korktuğumu öne sürmemin nedenini sormuştun. Genellikle olduğu gibi verecek hiçbir cevap bulamadım. Kısmen tam da sana karşı duyduğum bu korku yüzünden, kısmen de bu korkuyu gerekçelendirmek üzere konuşurken toparlayabileceğimden çok daha fazla ayrıntı gerektiği için. Ve şimdi burada sana yazılı bir cevap vermeye deniyor olsam da fazlasıyla eksik kalacaktır. Çünkü bu korku ve onun etkileri senin karşında yazarken dediket vuruyor bana ve dahası meselenin büyüklüğü, hafızamın ve aklımın sınırlarını çok aşıyor. Bu mesele sana daima çok basit göründü. En azından benim karşımda ve hiçbir ayrım yapmadan başka pek çok insanın karşısında söylediğin kadarıyla durum sana yaklaşık olarak şöyle görünüyordu. Bütün hayatım boyunca çok çalıştım. Her şey çocukların, özellikle de benim için feda ettin. Ben ise bunun sonucunda günümü gün ederek yaşadım. İstediğimi öğrenmek konusunda sınırsız özgürlüğe sahip oldum. Açlık kaygısı, daha doğrusu herhangi bir kaygı duymam için hiçbir nedenim olmadı. Sense bunun karşılığında bir minnettarlık beklemedin. Çocukların minnettarlığını bilirsin. Ama en azından herhangi bir yakınlık, bir duygudaşlık işareti bekledin. Oysa ben eskiden biri senden saklanıp odama, kitaplara, çılgın arkadaşlara, aşırı fikirlere sığındım. Seninle asla konuşmadım. Asla seninle sinagoga gitmedim. Franzensbad'ta seni hiç ziyaret etmedim. Bunun dışında da aile mefhumuna hiç sahip olmadım. İşle ve senin diğer sorunlarınla iyilenmedim. Fabrikayı senin başına sardım ve sonra da ortada bıraktım. Mutlanın dik başlığını destekledim. Ve senin için parmağımı bile kıpırdatmazken sana bir tiyatro bileti bile getirmiyorum. Yabancılar için her şeyi yapıyorum. Benim hakkımdaki yargını özetleyecek olursak beni doğrudan yakışıksız ya da kötücül bir şeyle suçlamıyorsun. Gerçi belki son evlilik eğitim dışında ama soğukluğumu, yabancılığımı, nankörlüğümü ayıplıyorsun. Senin tüm bunlarda bana karşı fazla iyi olmak dışında hiçbir suçun yokken, sanki suç bendeymiş gibi, sanki diyelim bir dümen kırma hareketiyle her şeyi farklı yapabilirmişim gibi getiriyorsun bu suçlamaları. Senin bu ulaşılmış açıklamalarında doğru bulduğum tek nokta, birbirimize yabancılaşmamız konusunda senin tümüyle suçsuz olduğuna benim de inanıyor olman. Ama tıpkı senin gibi, ben de tümüyle suçsuzum. Senin bunu kabullenmeli sağlayabilseydim eğer, o zaman diyelim yeni bir hayat mümkün olmazdı belki. Bunun için ikimiz de fazla yaşlıyız. Ama bir tür barış olabilirdi. Senin bitmek bilmeyen suçlamaların sona ermezdi. Ancak bir yumuşama olabilirdi. Bu söylemek istediğim şey hakkında bir tür tezgiye sahipsin tuhaf bir biçimde. Örneğin kısa bir süre önce bana şunları söyledin. Seni hep sevdim. Dışarıdan sana karşı diğer babaların yaptığı gibi davranmasam da. Çünkü ben başkaları gibi yapmacık tavırlar takılamam. Şimdi, baba. Ben senin bana karşı hissettiğin içten yakınlıktan genel olarak hiçbir zaman kuşku duymadım. Ama bu imayı doğru bulmuyorum. Sen yapmacık tavırlar takınamazsın, bu doğru. Ancak sadece bu nedenle başka babaların yapmacık davrandıklarını iddia etmek ya üstünde durulması gerekmeyen basit bir iddiacılıktır ya da belki de, ve bence gerçek budur, aramızda bir şeylerin yolunda gitmediğinin ve buna elinde olmadan senin de yol açtığının örtülü bir ifadesidir. Kastettiğin buysa eğer, o halde anlaşıyoruz demektir. Yalnızca senin etkin yüzünden böyle bir kişi olduğumu söylemiyorum tabii ki. Bu fazlasıyla abartılı olurdu. Ki abartıya yatkın müstelik. Sen etkinden tamamen bağımsız yetişmiş olsaydım bile büyük ihtimalle senin gönlüne göre bir insan olamayacaktım. Herhalde yine zayıf, ürkek, kararsız, huzursuz bir insan olurdum. Robert Kafka ya da Carl Herman değil. Ama gerçekte olduğundan çok farklı olurdum ve birbirimizle mükemmel bir biçimde geçinebilirdik. Dostum, şefim, amcam. Büyük babam. Hatta bunu daha ihtiyatla söylesem de kayınpederim bile olmandan mutluluk duyardım. Ancak tam da baba olarak benim için fazlasıyla güçlüsün. Özellikle de erkek kardeşlerim ben küçükken öldükleri kız kardeşlerimiz ancak çok sonraları geldikleri için. Yani ilk yarı olarak yapayalnız dayanmak zorunda kaldığım bir durumda bunun için fazlasıyla zayıftım. İkimizi karşılaştır. Ben, çok kısaca ifade etmek gerekirse Kafka'ya özgü bir hayat, iş, fetih arzularıyla değil, daha gizliden, farklı bir yönde, daha ürkekçe etkiyen ve çoğu zamanda insanı tümüyle yüzüstü bırakan, lövülere has bir itkiyle harekete geçebilen bir parça Kafka tarzı geri plana sahip bir löveyim. Buna karşılık sen... Dayanıklılığınla, sağlığınla, iştahınla, güçlü sesinle, konuşma yeteneğinle, kendinden hoşnutluğunla, dünyaya tepeden bakışınla, azminle, kararlılığınla, insan sarahlığınla bir bakıma cömertliğinle, tabii aynı zamanda tüm bu üstünlüklerin bir parçası olan ve coşkunun bazen de anlık öfkenin seni sürüklediği hata ve zaaflarla gerçek bir kafkasın. Seni Filip, Ludwig, Henrik amcalarla karşılaştırabildiğim kadarıyla... Genel dünya görüşün bakımından tam bir Kafka değilsin belki. Ne garip. Burada da açık bir fikre sahip değilim. Onların üçü de sana göre daha nişeli, daha diri, daha rahat, daha az katıydılar. Ayrıca bu noktalarda senden çok şey aldım. Şimdi bu mirasın yapımda senin sahip olduğun denge unsurlarına sahip olmadığım halde bazasıyla iyi idare ettim. Ancak sen de bu açıdan farklı dönemler geçirdin. Belki çocuklarının, özellikle de ben, seni ayar kırıklığına uğratmadan ve evde canını sıkmaya başlamadan önce daha neşeliydin. Şimdi de belki mali dışında çocuklarının vermeyi başaramadıkları o sıcaklığın birazını sana torunların ve damadın verirken yeniden neşeli biri oldun. Her halükarda biz öylesine farklı ve farklılığımızla birbirimiz için öylesine tehlikeliydik. Benim yani yavaş yavaş gelişmekte olan çocuğun seninle gelişimini tamamlamış erkekle nasıl bir ilişki içinde olacağı önceden hesaplanabilseydi eğer benim geriye benden hiçbir şey bırakmayacak şekilde ezip geçeceğin düşünülebilirdi. Evet, bu gerçekleşmedi. Canlı olan hesaplanamaz çünkü ama belki de daha kötüsü gerçekleşti. Ağlaması söylerken. Sana asla en ufak bir suç yüklemediğimi unutmamanı yeniden rica ediyorum. Üzerimde yarattığın etkiden kaçınman elinde değildi. Yalnız bu etkiye yenik düşmüş olmamı benim kötü niyetime bağlamaktan vazgeçmelisin. Ürkek bir çocuktum. Buna rağmen kuşkusuz tüm çocuklar gibi inatçıydım da. Kuşkusuz annem de şımartmıştı beni. Ama özellikle uyumsuz olduğuma inanmam arkadaşlı bir sözün, sessiz bir elden tutmanın, tatlı bir bakışın, benden istenilen her şeyi alamayacağına inanmam mümkün değil. Evet. Sen temelde iyi kalpli ve yumuşak bir insansın. Birazdan söyleyeceklerim bununla çelişiyor. Ben yalnız bir çocuğun üzerindeki etkinden söz ediyorum. Ama her çocuk o iyiliği bulana kadar arayacak sabır ve korkusuzluğa sahip değildir. Senin yaratılışın nasılsa bir çocuğa da ancak öyle davranabilirsin. Güçle, gürültüyle ve ani öfkelerinle. Ve bu durumda tüm bunlar sana özellikle uygun görünüyor. üstelik. Çünkü beni güçlü, cesur bir delikanlı olarak yetiştirmek istiyordu. İlk yıllardaki eğitim yöntemlerini bugün dolaysız bir biçimde tarif edebilmem mümkün değil. Ancak daha sonraki yıllardan geriye ve Felix'e yönelik davranışlarına bakarak aşağı yukarı canlandırabiliyorum kafamda. Bu aralarda o zamanlar daha genç, dolayısıyla bugüne oranla daha diri, daha yapani, daha doğal, daha umursamaz olman, ayrıca tamamen işine bağlanman, gün içinde bana bir kere bile görünememen ve bu yüzden de üzerimde asla zayıflayarak bir alışkanlığa dönüşmeyen çok daha dirin bir iz bırakman, daha da keskinleştirici bir etken olarak dikkate alınmalı. İlk yıllardan... Yalnızca bir olayı doğrudan hatırlayabiliyorum. Belki sen de hatırlarsın. Bir keresinde gece vakti durmadan su diye mızırdan ördüm. Kuşkusuz susuzluktan değil, belki kısmen sinirlendirmek, kısmen de kendimi oyalamak için. Birkaç sert tehdit fayda etmeyince beni yatağından almış, sağınlığa taşımış ve geceliğimle kapılı kapının önünde kısa bir süre yapayalnız bırakmıştı Bunun doğru olmadığını söylemek istemiyorum. Belki de gece huzuru sağlamak o sırada ancak bu yola mümkündü. Ancak burada senin eğitim yöntemlerini ve bunların üzerimdeki etkilerini açıklamak istiyorum. O zaman herhalde bu durmuştum sonrasında. Ancak bu olay içimde bir tartıbata ulaştı. Anlamsızca su isteyip durmanın bana göre doğallığıyla dışarıya taşınmanın olağan dışı korkutuculuğunu kendi doğam gereği hiçbir zaman doğru ilişki içine sokmayı başaramadım. Yıllar sonra bile o dev adamın, babamın, en yüksek merceğin, neredeyse hiçbir neden olmaksızın geleceğini ve gece yarısı beni yatağımdan çıkarıp sanlığa taşıyacağını, yani onun gözünde böylesi bir hiç olduğunu düşünerek azap çektim. Bu o zaman küçük bir başlangıçtı yalnızca. Ama beni sıklıkla etkisi altına alan bu içlik duygusu, bir başka açıdan nasil ve verimli bir duygusun aynı zamanda çok kez senin etkinden kaynaklanıyor. Biraz desteklenmeye, biraz dostça bir yaklaşıma, yolumun biraz açık tutulmasına ihtiyacım vardı. Sen onun yerine yolunu kesiyordun. İyi niyetle tabii. Başka bir yola girmem için. Ama buna yatkın değildim ben. Söz gelime asker selamı vermeyi ve bir asker gibi yürümeyi becerdiğim zaman desteklerdim beni. Ama ben geleceğin askeri değildim. Ya da iştahla yemek yiyebildiğim, hatta yanı sıra bir birada içebildiğim zaman desteklerdin. Ya da anlamadığın şarkıları tekrar edebildiğim veya senin en sevdiğin lafları senin peşinden geveleyebildiğim zaman. Ama bunların hiçbir benim geleceğimi bir parçası değildi. E aslında bugün bile herhangi bir konuda ucu ancak sana da dokunuyorsa, zedelediğim, örneğin evlenme niyetimle veya benim şahsımda zedelenen, örneğin Pepa beni azarladığı için, senin onurunsa destekliyorsun beni. O zaman destekleniyorum. Bana değerim hatırlatılıyor. Yapmaya hakkım olan anbelere dikkatim çekiliyor. Ve pepan mutlak bir biçimde mahkum ediliyor. Ama şimdiki yaşımda artık desteğine neredeyse hiç ihtiyaç duymadığımı bir kenara bıraksak bile ancak özellikle söz konusu olan ben değilsem gelen desteğin bana ne faydası olacak? İşte... O zamanlar her alanda desteğe ihtiyacım olabilirdi. Senin saf bedenselliğin bile eziyordu beni. Sık sık bir kabinde birlikte soyunduğumuzu hatırlıyorum sözgeleme. Ben sıska, güçsüz, ince. Sen güçlü, iri ve geniş. Kendimi acınılası bir halde görürdüm. Üstelik yalnızca senin önünde değil, tüm dünyanın önünde. Çünkü sen benim için her şeyin ölçütüydün. Sonra kabinden ben senin elini tutmuş küçük bir kemik yığını olarak insanların önüne çıktığımızda, iskele tahtalarının üzerinde çıplak ayaklarımla tedirgin, sudan korkan, senin bana iyi niyetle ama aslında beni utançtan yerin dibine geçirmek bazına, durmadan gösterdiğin yüz hareketlerini tekrarlamaktan aciz, büyük bir çaresizlik içine düşerdim. Ve böyle anlarda tüm alanlardaki korkunç deneyimlerim eksiksiz bir biçimde örtüşürdü. Bazen önce sen soyunduğunda ve ben kabinde yalnız kalarak herkesin önüne çıkmanın utancını, sen bana bakmaya gelip de beni kabinden çıkarana kadar erteleyebildiğim zamanlarda kendimi daha iyi hissederdim. Benim çaresizliğimin farkına varmamış gibi göründüğün için sana minnettar kalırdım. Üstelik babamın bedeninden gurur duyardım. Ayrıca aramızdaki bu fark bugün de pek değişmedi. Senin zihinsel hakimiyetin de bu duruma uygun düşüyordu. Sen yalnızca kendi gücünle bu kadar yukarılara çıkabilmiştin. Bunun sonucunda kendi fikirlerine sınırsız bir güven duyardın. Bu çocukluğundan ziyade daha sonraları, Yeni yetme genç bir insan olduğumda göz kamaştırıcı gelirdi bana. Koltuğundan dünyayı yönetirdin. Senin fikrin doğruydun. Başka her fikir deli saçmasıydı. Aşırıydı. Anormaldi. Diğer taraftan senin özgüvenin öylesine güçlüydü ki, tutarlı olmak zorunda bile değildin. Buna rağmen hep haklı çıkıyordun. Bir konuda hiçbir fikre sahip olmadığın durumlarda görülebiliyordu. Dolayısıyla o konuda mümkün olabilecek tüm fikirler istisnasız yanlış olmak zorundaydı. Söz gelimi Çeklere söverdin, sonra Almanlara, ardından Yahudilere. Üstelik yalnızca belirli açılardan değil, her bakımdan söverdin. Ve sonuçta geriye senden başka kimse kalmazdı. Benim gözümde haklılıkları düşüncelerine değil, Kişiliklerine dayanan tüm zorbaların sahip olduğu bir gizemlilik kazandın. En azından bana öyle gelirdi. Şu var ki, bana karşı gerçekten de şaşılacak kadar sık haklı çıkardın. Konuşma içinde kolayca anlaşılabilecek bir durumdu bu. Çünkü iş hemen hemen hiç konuşmaya varmazdı. Ama gerçekte de böyle olurdu. Ancak bu da o kadar anlaşılmaz bir şey değildi. Zaten tüm düşüncelerimle senin ağır baskın altındaydım. Seninkilerle örtüşmeyen düşüncelerim bile. Hatta özellikle bu noktada. Görünüşte senden bağımsız tüm düşüncelerim, baştan itibaren senin reddedici yargının baskısı altındaydı. Bir düşünce eksiksiz ve kesintisiz bir biçimde uygulanıncaya kadar bu yargıya katlanmak neredeyse imkansızdı. Burada herhangi bir büyük düşünceden değil, Çocukluk çağının küçük girişimlerinden söz ediyorum. Herhangi bir şeyden mutluluk duymak, onunla dolu olmak, eve gelmek ve bunu dile getirmek yeterliydi. Cevabın ironik bir iç geçirme, bir baş sallama, masayı parmaklarına tıklatma olurdu. Daha güzel şeyler de gördüm. Ya da... Bana mı söylüyorsun? Senin meselen. Ya da... Kafam o kadar dingin değil. Ya da... Ne oluyor ama. Ya da... Bunun şerefine git kendine bir şeyler al. Tabii ki bin bir güçlük içinde yaşarken her çocukça ayrıntı karşısında coşkuya kapılman beklenemezdi senden. Söz konusu olanda o değildi zaten. Mesele senin karşıt yapın gereği çocuğa bu tür hayal kırıklıklarını daima ve kökten yaşatmak zorunda oluşundu. Dahası bu karşıt.